Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi alamin. Evfterü's salati ve etmü't teslim ala esrafil murselin ve ala alihi ve ashabi ecma'in emma ba'd. Yine aynı şey söyleyeceğim size. Bir adamın alim olduğunu duydunuz. Adam alimmiş, tamam. Bu adamla biraz yakınlaştınız. Bu adam her konuşmasında ayetleri okur ve ezbere okuyor. Dersiniz ki evet bu adam alim, Kur'an'ı iyi biliyor dersiniz. Bu adamı biraz daha tanımaya başladınız. Adam konuşurken hadisleri okuyor. Hadisleri de ezberinden okuyor Arapçasını filan. Bu adamın alimliğine olan güveniniz gittikçe artar değil mi? Daha çok okuyor konuşuyorsunuz. Adam fıkıh metnilerini ezbere okuyor. Şafiler der ki diyor fıkıh metnini ezbere okuyor. Hanefiler der ki diyor fıkıh metnini ezbere okuyor. Dersiniz ki bu baya baya büyük bir alim. Ve bu adamı keşfettiğiniz sürece... Bu adamı olan, bu adamın alimliğini olan inancınız artacaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i keşfettiğiniz sürece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Resulü olduğuna inancınız artıyor. Benim öyle oluyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i daha iyi tanıdıkça, daha iyi keşfettikçe, onu daha iyi öğrendikçe olamaz diyorum ya. Bu bir insan olamaz. Bu bir insan olamaz yani. Böyle bir insan olamaz. İnsanlar ile arası ilişkisinde mükemmel bir insan. Ahlakında mükemmel bir insan. Edebinde mükemmel bir insan. Eğitiminde mükemmel bir insan. Aile hukukunda mükemmel bir insan. Her açıdan mükemmel bir insan. İşte bugün o mükemmel insanın eğitim ve öğretim metotlarını öğrenmeye devam ediyoruz. Geçen hafta epey bir şey yaptık. Sırlamayacağız dedik, sıralamayacağız yani çünkü bayağı uzun olduğu için. Bu eğitim ve öğretim metodlarından bir tanesi de birine bir şey öğreteceği zaman diyalog kurarak, ona soru sorarak, bu böyle değil mi, şöyle değil mi, onu da konuşmaya katarak öğretmeye çalışıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birilerine bir şey öğreteceği zaman karşıdakini de sohbete katıyor, ona soru soruyor, onunla diyaloğa giriyor ve bu şekilde onu öğretmeye çalışıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in öğretimindeki en büyük metotlardan birisi de buydu. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem karşısındakinin fikir üretmesini istiyor. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem soru sorup karşısındakinin cevap vermesini bekliyor. Mesela bana söyleyin sizden biriniz kapısının önünden bir nehir geçse ondan beş vakit günde beş kere yıkansa hiç vücudunda Hades yani kir kalır mı? Kalmaz diyorlar. Bak soru soruyor. İşte beş vakit namazda budur. Hiçbir şekilde kişide bırakmaz? Kir bırakmaz diyor. Burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin karşısındakine soru sorması, buna karşıdakiler cevap verdiği zaman konunun kalıcılığı kişinin zihninde artar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle de diyebilirdi. Nasıl ki evinizin önünden bir nehir geçse, Günde beş vakit onunla yıkansanız, vücudunuzda herhangi bir kir, pas olmayacağı gibi namaz abdesti de öyledir. Günde beş vakit abdest aldığınız zaman vücudunuzda hiçbir kir kalmaz da diyebilirdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ama öyle demedi. Bunun soru halinde yöneltti, karşıdakinden cevap bekledi ve daha sonra soruya kendisi cevap verdi, doğru cevap verdi. Eğitim metotlarının en güzellerinden en bir tanesi, özellikle küçük yaştaki çocukları eğitmede, Küçük yaştaki çocuklara bir şey öğretmede, bak bu böyle değil mi, bak şu şöyle değil mi, şu nasıl, bu böyle mi şeklinde özellikle küçük yaşlardaki çocuklara eğitimde soru sorarak ve ondan cevap bekleyerek eğitmek en güzel eğitim metotlarından bir tanesidir. Devam ediyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eğitim metotlarından bir tanesi ise soru sorarak ve aklım akli muhakemeye dayanarak. Yani kişiye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir şeyin kötü olduğunu, bir şeyin yanlış olduğunu, akli muhakeme yolu ile insanlara öğretmeye çalışıyordu. Bir genç gelip ben zina yapacağım diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bir başkasının annenle zina yapmasını ister misin? İstemem. Eşin olsa eşinle zina yapmasını ister misin? İstemem. Kız kardeşin olsa kız kardeşinle zina yapmasını o zaman sen bir başkasının annesiyle zina yapacaksın. Bir baz karşılığını kız kardeşine zina yapacaksın. Bakın arkadaşlar burada çok önemli bir nokta var. Ben onun altını çizmiştim burada. İslam şöyle bir din değil arkadaşlar. İki kere iki, dört buna tabi olacaksın. İslam böyle bir din değil. İslam akıllara hitap eden bir din değil. İslam göğse, gönle, kalbe hitap eden bir din. Bir şeyin doğruluğunu sana öğretir, arkasından bunun peşinden git der. Bir şeyin yanlışını sana gösterir, arkasından bunun peşinden yapma bunu yapma der. Bunu yaptığın zaman oluşacak güzellikleri anlatır. Şunu yaptığın zaman meydana gelecek kötülükleri anlatır. Beşeri hukuk sistemleriyle İslam hukuk sistemi arasındaki en büyük fark da budur. Beşeri hukuk sistemleri ceza verici hukuktur. Beşer hukuk nedir ceza? Şunu yapma yaparsan bunun cezası 2750 lira para cezası bitti. Onu niye yapacaksın? Niye yapmayacaksın? Onun zararı nedir? Onun faydası nedir? Bunları öğretmez. Hiçbir beşeri anayasada bunlar yazmaz. Kim böyle böyle yaparsa 3 ila 7 yıl hapis bitti. İslam öyle değildir. İslam yapmaman gereken şeyleri sana tek tek öğretir. Yapmaman gerekmesinin sebeplerini anlatır. Bunun kötülüğünü anlatır. Bunun yanlışlığını anlatır. Beş esasa göre hareket ettirir. Sen bunu yaparsan bu yaptığın şey ya dini bozar, ya nesli bozar, ya malı bozar, ya aklı bozar, ya da nesil dedik mi? Nesli bozar. Beş şeyden bir tanesi. Beş. Yani senin yapacağın yanlış, beş şeyden birini bozar. Mesela zina yaptığın zaman nesil bozulur. Mesela hırsızlık yaptığın zaman mal güvenliği bozulur. Mesela içki içtiğin zaman akıl sağlığı bozulur. Oldu mu? Bunları tek tek öğretir. Arkasından kim bunları yaparsa der ağır ceza verir. Bundan dolayı İslam hukuk sisteminin uygulandığı yerlerde çok defa, çok defa suçlulara ceza uygulandığını göremezsiniz. Neredeyse mümkün değildir. Bir kişi gelip de ben suç işlemedim demediği sürece İslam ceza hukukuna göre suçluya ceza vermek neredeyse mümkün değildir. Niçin? Çünkü İslam hukuk sistemi cezaya giden, suça giden yolların tamamını kapatmıştır. Hepsini kapatmıştır. Bugün telefonu açıyorsun bir firmaya kadın çıkıyor. En şu sesiyle seni karşılıyor. Telesekreterlerin hepsi kadın. Bütün reklamlarda kadın, bütün filmlerde kadın, bütün filmlerin başrollerindeki erkek oyuncu karısını aldatıyor, sevgilisi var, dostu var. Sabahtan akşama kadar buna özeniyorsun. Ondan sonra işte kadın cinayetleri niye oldu, tecavüz niye oldu? Biz kesinlikle bundan dolayı bunlar caizdir, olabilir bunu demiyoruz. Kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Sen suç işlenmesi için bütün kapıları açıyorsun. Ben Müslüman olmasam, bak ben söyleyeyim ben Müslüman olmasam normal bir vatandaş mümkün değil olmam. Ben niye olayım ki? Ya çalarım ya öldürürüm yani niye normal bir vatandaş olayım? Niye böyle bir kölelik yapayım bu düzende? Ben sadece Müslüman olduğum için Allah'tan korktuğum için bunu yapmıyorum. Bir bakıyorsun adam 55 milyon araba almış, 55 milyon. Benim 7 cettim çalışsa onu biriktiremez. Yani böyle bir adaletsizliğin olduğu dünyada ben niye çalışacağım, uğraşacağım, sabah gideceğim, akşam geleceğim? Ha Müslüman olduğum için Rabbimden korkuyorum, en helal olanı yaşamaya çalışıyorum. Bundan dolayı arkadaşlar bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eğitim teknikleri dediğimiz hadisinin altında bu yatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların gönüllerine hitap ederek onları eğitmeye çalışıyor. Yoksa mümkün mü? Bugün bizler İslam'ın bir hükmünü uygulatmak için ders yapıyoruz, video çekiyoruz, kitap çıkartıyoruz, risalet çıkartıyoruz ama bir türlü başarılı olamıyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında tesettürle ilgili ayetler geldiğinde Mekke'deki kadınların tamamı simsiyah kesiliyorlar. Biz bugün İslam'da tesettürü anlatıyoruz kitaplarla, derslerle, videolarla, delillerle. Hala hiç kimse de tesettüre dair bir adım yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında şarap dediğiniz şey kıymetli mal. Şarap dediğiniz şey ne? Değerli mal. Çok değerli. Küplerle biriktiriliyor. Baba öldüğü zaman oğluna miras bırakıyor. Şarap içki haram kılınınca geliyorlar ya Resulullah ne yapalım dökün hepsini. Hepsini döküyorlar. Ya Resulullah yanımızda yetimlere miras kalmış şarap var. Baba vefat etti, çocukları yetim, onlara miras bırakmış değerli mal çünkü. Onları da dökün. Hiç. Biz alsak neymiş şunu da istesek de öyle. Yani biz de böyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu dini insanların gönüllerine sevdirdi. Bu dini seveceksiniz. Bu dinin hükümlerini seveceksiniz. Birilerinden bu dini bizim gönlümüze sevdirsin diye beklemeyeceksiniz. Bu dini siz kendi gönlünüze sevdireceksiniz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu gencin kalbinden zina düşüncesini konuşarak, ona muhakeme ettirerek ve akli olarak meseleyi tartmasını sağlayarak Nasıl söküp attığına bir bak. Resulullah o gençle konuştu. Akli muhakeme yoluyla o gençle ne yaptı? Meseleyi konuştu. Ve onun kalbinde zina isteği vardı. Ama Resulullah ona örnekler vererek, kıyaslar yaparak onun kalbinden bu kötü düşünceyi söktü, attı. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in eğitim metodu. Bunu yapan kim? Muhammed bin Abdullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu yapan kim? Ümmi bir peygamber, okuma yazma bilmeyen bir peygamber. Bunu yapan kim? Orta çağda yaşayan. Orta çağda yaşayan. Sen orta çağda yaşıyorsun. Annenden doğduğun günkü gibi. Hiçbir kelime bilmiyorsun, okuma bilmiyorsun. Yazma bilmiyorsun. Hiçbir okula gitmemişsin. Sen öğretim tekniklerinin en güçlüsünü uyguluyorsun. Bir şey öğreteceğin zaman. Bunu olsa olsa bir peygamber yapar değil mi? Biz yapamıyayız. Bak biz o kadar okuduk o kadar... Kitap okuduk, o kadar okul okuduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin öğretim tekniklerini yine ondan öğreniyoruz. Biz 21. yüzyıldayız. 6 yaşından beri okuyoruz, araştırıyoruz, inceliyoruz. Eğitim metodunu kimden öğreniyoruz? Orta çağda 600 yılında yaşamış, hiç okula gitmemiş, hiç eğitim almamış bir adamdan öğreniyoruz. Bu adam olsa olsa peygamberdir diyoruz. Ateistlere sesleniyoruz. Diyoruz ki, hadi siz de kendisinden eğitim metodu öğrenebileceğimiz bir büyünüzü çıkartın. Başka başka milletlerde sesleniyoruz. Ve arkasından diyoruz ki, bizim peygamberimiz var. Sizin neyiniz var? Sizin hiçbir şeyiniz yok diyoruz. Devam ediyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eğitim metodlarından bir tanesi de, onların zekasını aşmak, sahip oldukları bilgiyi ortaya çıkarmak için, Ashabına sorular soruyordu. Soru sorar cevap vermezdi, dururdu. Herkes bekler bekler bekler daha sonra sorunun cevabını kendisi verirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün sordu. Ağaçlar içinde bir ağaç var, yeşil bir ağaçtır. Bu ağacın bereketi Müslüman'ın bereketi gibidir. Bu ağacın yaprağı düşmez, dökülüp yayılmaz. Rabbinin ismiyle her mevsim meyve verir. İşte Müslüman da bu gibidir. Bu ağaç yeşil bir ağaçtır. Müslüman gibi bereketlidir. Yaprağı yere hiç düşmez. Dökülüp yayılmaz. Her mevsim meyve verir. Bu ağaç nedir diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ağacın ne olduğunu bilmemesi mümkün mü? Ha? Satın orada yaşıyor hurma ağaç. Biz olsak bilmeyebiliriz değil mi? Biz hurma ağacını hiç görmedik hayatımızda. Ben işte burada okudum 4 mevsim şey. Hurma çıkmaya başladığı zaman yenilmiş. Olgunlaşana kadar her evresinde oğurma hurma Hani mesela elma çıkmaya başladığı zaman hemen yenmiyor ya. Hurma böyleymiş. Ne zaman olursa olsun yenilirmiş. E Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bunu bilmemesi mümkün mü? Elbette bilmemesi mümkün değil. Peki ne yaptı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem konu çok önemli. Müslümanı anlatıyor. Müslümanın nasıl olması gerektiğini anlatıyor. Karşısını insanları toplamış. Müslümanın nasıl olması gerektiğini o insanlara öğretiyor. Bereketli olacaksın. Faydalı olacaksın. Hiç zarar vermeyeceksin kimseye ve bereketin daimi olacak. Bu hadisin öyle büyük bir şerhi vardır ki Allah tanak bitmez. Müslüman bereketli olandır. Müslüman faydalı olandır. Gündüzleri faydalı olup geceleri zararlı olan değildir. 24 saat toplumuna faydalı olandır. Müslüman ailesine faydalı olandır. Müslüman eşine faydalı olandır. Müslüman çocuklarına faydalı olandır. Müslüman komşularına faydalı olandır. Müslüman toplumuna faydalı olandır. Müslüman doğaya faydalı olandır. Delir. İman yetmiş küsur şubedir diyor. Altmış küsur şubedir. En üstünü la ilahe En düşüğü yolda insanlara gelip geçmelerine zarar verecek şeyleri kaldırandır. Bak doğaya faydalı olandır Müslüman. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Bir kadın kedinin yüzünden ateşe girdi. Onu hapsetti. Ne doyurdu ne de serbest bıraktı. Bir başka kadın, kötü bir kadın bir köpeğe su verdiği için cennete girdi. Yusuf Suresinin tefsirinde hutbede anlattım. Yusuf, Yusuf Aleyhisselam nasıldı? Onun vasfı neydi? Muhsindi. ihsan sahibiydi. İhsan sahibi kimdi? Devamlı faydalı olan girdiği yerde Faydalı olandır. Faydası da 24 saat. 7 çarpı 24 saat. 365 çarpı 24'tür. Hiç eksilmez Müslümanın faydası. Buhari bu hadisi 11 yerde rivayet etmiş. Ben inşallah bu, bu hadisi bir cuma günü yetiştirebilirsem, bu hafta yetiştiremezsem önümüzdeki hafta bu hadisin şerhini size yapacağım. Uzun bir hadis. Orada Abdullah İbni Ömer de oturuyor. Bütün sahabeler diyor ki Allah ve Rasul daha iyi bilir. Resulullah diyor ki bu ağaç ne ağacıdır? Allah ve Rasul daha iyi bilir. Abdullah İbni Ömer diyor ki, içimden geçti diyor, bu hurma ağacıdır. Baktım, bu Bekir'le Ömer orada, onlar susmuş, onlar cevap vermiyor. Bu da çocuk. Büyüklerinin yanında konuşmayın diyor, susuyor. Sonra Rasulullah diyor ki, bu hurma ağacıdır. Çıkıyorlar, Abdullah İbni Ömer babasına diyor, babası kim? Hazreti Ömer. Abdullah İbni Ömer diyoruz, Ömer oğlu, tamam mı? Ee, bak ben de sularak öğretiyorum, bir de unutmazsın Hasan, tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Babasına diyor, ben diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sorduğu soruyu bildim de e kimse cevap vermeyince ben de topluluğa uydum. Yani Ebu Bekir'le Ömer'e uydum diyor, cevap vermedim. Hazreti Ömer de diyor ki keşke cevap verseydim diyor. Bu hadisi ben inşallah bir hutbede size anlatayım. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eğitim metotlarından bir tanesi mukayese ve temsil. Bazen hükümlerde bazı hükümlerde bazı şeyleri kıyaslama yoluna giderdi. Ve böylece hükmün sebebini öğretirdi. Hükmün nesini öğretirdi? Sebebini öğretirdi. Yani sana bir şey öğretiyor. Mesela diyorlar ki, Ya Resulallah, yaş vurmayla kuru vurmayı değiştirebilir miyiz? Başa baş değiştirebilir miyiz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem soruyor. ya vurma kuruduğu zaman eksilir mi? Evet eksilir. O halde bundan men ediyor. Bundan menetmesinin sebebini söylüyor. Bundan menetmesini ne yapıyor? Sebebini söylüyor. Bazen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hükmü illetiyle beraber şey yapıyor, anlatıyor. Bazen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizzat hükmü illetiyle söylüyor. Bazen sorudan dolayı söylüyor. Mesela izel takal Müslüman bir sayfayı hima el katil ve el İki müslüman savaştığı zaman Ölen de öldüren de cehennem nedir diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabeler söylüyor ya Resulallah hazel katil. feme ba'lül maktul. Tamam katil cehennemde de öldürülen niye cehennemde? İnna o kanah harisan ala katil sahibi diyor. O da arkadaşını öldürmek için uğraşıyordu. O ölmese öldürecekti. Bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hükmü illetiyle. Yani arkadaşlar gerçekten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini böyle uzun, uzun uzun uzun inceleyin. Yani öyle bir söz söylüyor ki öyle bir söz söylüyor ki hiçbir boşluk bırakmıyor. Hiçbir boşluk bırakmıyor. Öyle bir ifade kullanıyor ki orada hiçbir şekilde boşluk bırakmıyor diyoruz. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hurma kuruduğunda eksikliğini bildiği son derece açıktır. Hurma kuruduğu zaman eksiliyor mu diye sordu ya, bunu bilmiyor mu? Biliyor ama bunu biliyor. Çünkü yaş okuru hurma yurdu olan Arap Yarımadası'nda ve tam Arap Yarımadası'nın kalbinde yaşıyordu. Bu Yarımadası'daki fakirlerin dahi malumu olan bir husustur. Buna rağmen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaş hurma kuruduğu zaman eksiliyor mu dedi. Onlar da evet deyince o halde bunu yapmayın dedi. Yani hükmün illetini söyledi. Hükmün ne yaptı? İlletini söyledi. Mesela birisi Hasan kardeş de evden buraya yürüyerek geliyor. Yürüyerek geliyor ve burada derste yoruluyor, rüya kalıyor. Ben de ona diyorum ki oradan buraya kadar gelen adam yorulmaz mı? Yorulur. O halde yürüyerek gelme diyorum. Oradan buraya kadar gelen adamın yorulacağını ben bilmiyor muyum? Biliyorum. Ama yürüyerek gelme dememin illetini söylüyorum. Yorgunluk. Anladınız değil mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin en önemli eğitim tekniklerinden bir tanesi de budur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin en önemli eğitim tekniklerinden bir tanesi de teşbih, benzetme ve misaldir. Bununla ilgili kitaplar vardır. Bir dönem vardı Vecizeyn'den ince bir kitap vardı. Kitap vardı. Kur'an'daki misaller diye. Misal veriyor, tefsil veriyor. Bir şey bir şeye benzetiyor. Dünya hayatını gökyüzünden gelip yere düşen yağmurun suyun o haline benzetiyor. Hepimizin aile o değil mi? Bakıyorsun yağmur geliyor, ekinler çıkıyor, filizleniyor, yemyeşir oluyor, güçlü oluyor, ondan başak veriyor, sararıyor, yok oluyor gidiyor. Bizim de hayatımız bu. ya يَا يَا لَذِنَ آمَنُوا دُرُوا بَا مَسَلٌ Böyle olması lazım ayet. Hey? Allah size bir sineği ne yapıyor? Misal ediyor. Başka? Örümcek. فَاِنَّ <gülüyor> اَوَهَنَ الْبُوْتِ لَا بَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ ne nevi örümceği nevi gibidir diyor. Benzeterek öğretim metodu, öğretim metotlarının en güzellerindedir. Benzeterek, bir şeyi bir şeye benzeterek. Mesela kafirlerin evi çok güçsüzdür. Kafirlerin yolu çok güçsüzdür. Kafiren akidesi çok güçsüzdür demiyor. Örümcen yuvası gibidir diyor. Üfledin mi? Gidiyor. Oldu mu? Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin çoğu zaman anlatmak istediği meselelerin anlaşılması için insanların gözleriyle gördükleri Dilleriyle tattıkları, hissettikleri ve elleriyle tuttukları şeyleri onlara misal verirdi. Çünkü bu yolla öğrencinin anlaması kolay olur. Öğreten insan öğrettiği veya sakındırdığı şeyi daha hızlı ve tam olarak izah eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, hadis geliyor bak. Kur'an okuyan mümin kim gibidir? Turunç, portakal gibidir. Kur'an okuyan mümin hem kokusu güzel hem de tadı güzel turunç gibidir. Portakal, limon, mandalina hepsi girer buraya. Kokusu da var, tadı da var. Evet. Kur'an okumayan müminin misali hurma gibidir. Tadı var, kokusu yok. Kur'an okuyan facirin misali fesleğen gibidir. Kokusu güzel ama tadı yok. Kur'an okumayan facirin misali Ebu Cehil Karpuz'u gibidir. Tadı acıdır, kokusu da yoktur. Bak ne kadar güzel bir öğreti değil mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an okuyuşunu o halde çok Kur'an okuyacağız kardeşler. gece gündüz. Evet. Ee, içinde Kur'an'dan birisi ezber olmayan, içinde Kur'an'dan bir ayet olmayan bir kimse e, harabe bir ev gibidir diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Devamlı Kur'an okuyacağız. Unutmayın. Kur'an-ı Kerim en güzel terbiye aracıdır. En güzel. Bütün derslerde. Bütün o videoları dinlemeniz, bütün okuduğumuz kitaplardan ziyade Kur'an-ı Kerim en güzel terbiye aracıdır. Bir Kaç rivayet daha okuyalım ondan sonra şey yapalım arkadaşlar yeter olsun inşallah. Bugün nasihati biraz uzun tuttuk. Normalde bu hafta bitirecektik biz. Cuma günü bitirecektim ama bitmeyecek gibi. Ee, salı bitiririz neyse önemli değil. Nasihati uzun tutunca sizde fazla sıkmak istemiyorum. Sıkmak istememek de Resulullah'ın eğitim metodlarından bir tanesi değil mi? Delil. Abdullah İbni Mesud'a diyorlar bize her gün ders yapıyorlar. O da diyor ben size her gün ders yapar ama Sıkılmanızdan korkuyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı diyor. Sıkılmayalım diye. Ee, bizim de bir sosyoloji hocamız vardı. Psikomahmut derlerdi. Yok psikoloji hocası. O da derdi arkadaşlar en verimli anlama 20 dakika derdi. 20 dakikadan sonra gülmemiz lazım derdi. 20 dakika ders anlattıktan sonra bizim arkadan birisi bağırırdı. Biz İmam Hatip Herkes 4 yıllık, 5 yıllık hafızlık yaptığı için normalde lisede 16 yaşında, 14 yaşında, 15 yaşında çocuk olur. Bizim okulda hep 20 yaşında, 21 yaşında. Koca koca adamlar. 20 dakika oldu mu bir arkadaşım var. Hocam 20 dakika oldu. Beynimiz almıyor artık. Hadi arkadaşlar gülelim derdi. Gülmeye bir başlardık. Biz bitmezdi. Herkes gülüyor. Bağıra bağıra gülüyor. Hoca susturamıyor falan diye. Böyle bir anım vardı benim. Evet okuyalım inşallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İyi arkadaşın misali misk satan kokucu gibidir. Sen onun yanına gittiğin zaman ne kokarsın? Mis kokarsın. Kötü arkadaşın misali ise demirci. Demir şey yapan gibidir. Onun yanına gittiğin zaman sen de körük kokarsın diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ee, bu minvalde birçok böyle benzetme hadisi vardır. Peki burada kalalım inşallah arkadaşlar. Yere şekil çizerek, şekiller çizerek öğretmesi benim gibi. Ben de şekil öğretiyorum ya, dinliyor musunuz o dersleri siz? Ee, elle işaret etmesi, bu var, elle işaret etmesi. Bir şeyin haramlığını tehdit etmek için ellerine kaldırması var, önümüzdeki. E, sormadan ona lazım olan bilgiyi vermesi var. Bir kimse sormadan ona lazım olan bilgiyi vermesi var. Bunların hepsini inşallah önümüzdeki günlerde işleyeceğiz. Allah subhanehu ve telah bizleri... Kıyamet gününde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme komşu eylesin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile komşuluk ancak ona yakınlık ile, onu tanımak ile onunla sohbet etmekle mümkündür. Mutlaka ama mutlaka evinizde bir tane riyazu salihin olsun. Geceye gündüz, geceye gündüz riyazu salihin. Ne? Salihlerin bahçesi değil mi? Gece gündüz okuyun. Benimle sohbet etmek yerine, arkadaşlarınıza sohbet etmek yerine, oturup da televizyon seyretmek yerine, gözlerinizi haramla doldurmak yerine, kulaklarınızı haramla doldurmak yerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle arkadaşlık edin diyoruz. Velhamdülillah Rabbil Alemin.